Ağuzz biallahi min Şeytanı Rajaims. Bismillahi r min yudlil Ve işhedu Ve işhedu anna Muhammedan adhu ve fenn-i istiqal hadis kitabullah ve hayral hadis hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kulli muhtesasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalaletin fînâr mutabaat ve takviye konusunda yaygın hatalar bir şiddetli zayıf tarihlerle takviye Şiddetli zayıf tarihler hadisin ancak zayıflığını artırır. İbn Salah, sayfa 34 şöyle demiştir. Hadisteki her zayıflık rivayet yollarıyla giderilmez. Bila ki zayıfın durumları farklıdır. Hadisteki her zayıflık rivayet yollarıyla giderilmez. Bilakis zayıfın durumları farklıdır. Bazı zaaf rivayet yollarıyla giderilir. Bazı zaaf rivayet yollarıyla giderilir. Bu zayıflık, ravisinin sıdk ve diyanet ehli olmakla beraber hıfsından dolayıdır. bu zayıflık, ravisinin sıdk ve diyanet ehli olmakla beraber hıfsından dolayıdır. Şayet böyle bir ravinin rivayetinin diğer bir tarikten geldiğini görürsek bu hadisi ezberlediğini anlarız. Şayet böyle bir ravinin rivayetinin Diğer bir tarihten de geldiğini görürsek, bu hadisi ezberlediğini anlarız. Yine zayıflık, irsalden dolayı ise bu da böylece giderilebilir. Yine zayıflık, irsalden dolayı ise bu da böylece giderilebilir. Nitekim hafız bir imamın mürsel olarak rivayetinde az bir zayıflık vardır. Nitekim hafız bir imamın mürsel olarak rivayetinde az bir zayıflık vardır ve bu diğer bir rivayet yolundan giderilir. Zayıflığın şiddetli olmasından dolayı zaafı giderlemiyen zayıflar da vardır. Zayıflığın şiddetli olmasından dolayı zaafı giderlemiyen zayıflar da vardır. Ravisinin yalan ile itham edilmiş olması veya hadisin şaz olması gibi. Zayıflığın şiddetli olmasından dolayı zaafı giderlemiyen zayıflar da vardır ravisinin yalanla itham edilmiş olması veya hadisin şaz olması gibi. Yani burada İbn-i Salah e, isnabda bir örnek veriyor bir de metinde bir örnek veriyor şiddetli zayıfa. Çünkü şaz metinde şiddetli zayıflıktır. E, yalanla itham edilme ise isnabda şiddetli zayıflıktır. İki, Aleykümselamün aleykümselamün aleykümselam. Meçhulü'l-ayn veya mübhem Ravinin rivayetinin takviyede kullanılması Meçhulü'l-ayn veya mübhem ravinin rivayetinin takviyede kullanılması Daha önce geçtiği gibi Meçhulü'l-ayn ravinin rivayeti şiddetli zayıflıktır daha önce geçtiği gibi meçhulül ayn ravinin rivayeti şiddetli zayıflıktır. Hatta meçhulül ayn ravilerin çoğu hakikatte mevcut da değildir. Hatta meçhulül ayn ravilerin çoğu hakikatte mevcut da değildir. Bir tashif neticesi ismi geçmiştir. bir tasfif neticesi ismi geçmiştir. Yahut hadisin ravilerinden biri isimde yanılmıştır. Yahut hadisin ravilerinden biri isimde yanılmıştır. Meçhulü'l-Ayn ravinin rivayetinin takviye ve mutabatta kullanılabileceğini ilim ehlinden hiç kimse söylememiştir. Meçhulün ayn-ı rivayetinin takviye ve mutabaatta kullanılabileceğini ilim ehlinden hiç kimse söylememiştir. Bu takviye ancak meçhulün hal veya mestur ravi içindir. lafzi ancak meşhulul hal veya mestur ravi içindir. Örnek Ahmet Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace Ahmet Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace. Aleykümselam. Aleykümselam. Temim bin Mahmut tire Abdurrahman bin Şibil yoluyla rivayet ediyorlar. Temim bin Mahmut tire Abdurrahman bin Şibil yoluyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karga gibi kakalamaktan kurt gibi yayılara koturmaktan ve kişinin devenin yer edindiği gibi yer edinmesinden yasakladığını işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karga gibi gagalamaktan, kurt gibi yaylara oturmaktan ve kişinin devenin yer edindiği gibi yer edinmesinden yasakladığını işittim. sarga gibi kakalamaktan, kurt gibi yaylara oturmaktan ve kişinin devenin yer edinmesi gibi yer edilmesinden yasakladığını işittim. Bunun şahidi Osman el-Betti tire Abdülhamid bin Seleme Osman el-Betti tire Abdülhamid bin Seleme tire babası yoluyla merfu olarak benzer rivayetidir. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. bunun şahidi Osman elbette tire Abdulhamid bin Seleme tire, babası yoluyla merfu olarak benzer rivayetidir. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. Şeyh Elbayn rahimeullah es-Sahihada no 1168 Şeyh Elbani es-Sahihada no rivayet yollarının toplamı ile bu hadise Hasan görmüştür. Rüvayet yollarının toplamı ile bu hadisi Hasan görmüştür. Fakat bu iki tarik'i incelediğimizde şunları görürüz. Fakat bu iki tarik'i incelediğimizde şunları görürüz. Birinci tarikte Temim bin Mahmud hakkında Bukhari hadisinde şüphe var demiştir. Temim bin Mahmud hakkında Buhari hadisinde şüphe var demiştir. Ukeyli, Et-Tulabi ve İbnü'l-Cerh'ut zayıf demişler. Ukeyli, Et-Tulabi ve İbnü'l-Cerh'ut zayıf demişler. Ukeyli ayrıca hadisine tabi olunmaz demiştir. ile ayrıca hadisine tabi olunmaz demiştir. Yani en iyi halde bu tarih hafif zayıflık, muhtemel zayıflık. İkinci tarihte Abdülhamid bin Seleme ve babası hakkında Dârek ikisi de tanınmıyorlar demiştir. İkinci tarihte Abdülhamid bin Seleme de babası hakkında Tariqutni ikisi de tanınmıyorlar demiştir. Bu model de oluyorsun değil mi hocam? değil. Modal değil, değil meçhulayn. Yani öyle mi? Şeyh Elbani dedi ki: "Et-Tahri'de geçtiği gibi Abdülhamid meçhuldür." Şeyh Erban dedi ki, et takribde geçtiği gibi Abdülhamid meçhuldür. Ondan rivayette Osman elbetti tek kalmıştır. Yani Abdülhamid bin senemeden Osman elbetten başkası herhangi bir rivayet yapmamış. Ondan rivayette Osman elbetti tek kalmıştır. Bu durum onun meçhulül aynı olduğunu gösterir. Bu durum onun meçhulü ayn olduğunu gösterir. Durum böyle olduğuna göre bu tarikin diğer tarik ile takviyesi sahih değildir. Durum böyle olduğuna göre bu tarikin diğer tarik ile takviyesi sahih değildir. Zira ilk tarikteki zayıflık muhtemel olsa dahi ikinci tarikte meçhulü ayn ravi tek kalmıştır. Bundan dolayı takviye olmaz. Zira ilk tarihteki zayıflık muhtemel olsa dahi, ikinci tarihte meçhulül ayn ravi tek kalmıştır. Bundan dolayı takviye olmaz. 3. Şaz ve Münker rivayetlerle takviye hatası Şaz ve Münker rivayetlerle takviye hatası sıhhat ve hasenlik şartlarından birisi de şaz ve Münker olmamasıdır zira şazlık ve Münkerlik şiddetli zayıflık sebeplerindendir zira, şazlık ve mülkerlik, şiddetli zayıflık sebeplerindendir. Örnek Tirmizi ve Hakim Salih-el Murri Tire Hişam bin Hassan Tire Muhammed bin Sirin Tire Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyorlar. Tirmiz ve Hakim, Salih el-Murri, Hişam bin Hassan, Muhammed bin Sirin Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'a kabul edileceğine dair kesin bir inançla dua edin. Allah'a kabul edileceğine dair kesin bir inançla dua edin. Bilin ki Allah gafil ve umursamaz bir kalple yapılan duaya icabet etmez. Allah'a kabul edileceğine dair kesin bir inançla dua edin. Bilin ki Allah gafil ve umursamaz bir kalple yapılan duaya icabet etmez. Tirmizi dedi ki, bu hadis gariptir, sadece bu tarikten biliyoruz. Tirmizi dedi ki, bu hadis gariptir, sadece bu tarikten biliyoruz. Hakim ise, bu hadisin isnadı düzgündür. Hakim ise, bu, isnadın, bu hadisin isnadı düzgündür. Salih el-Murri tek kalmıştır. Salih el-Murri tek kalmıştır. O Basralı zahitlerden biridir. Buhari ve Müslim ondan rivayet etmemişlerdir. Bu hadisin isnadı düzgündür. Salih el-Murri tek kalmıştır. O Basralı zahitlerden biridir. Buhari ve Müslim ondan rivayet etmemişlerdir. Zehebi ise Salih metrukdur diyerek itiraz etmiştir. Sehbi ise Salih Metruk'dur diyerek itiraz etmiştir. Salih bin Beşir el-Mürri çokça ağlayan zahitlerdendir. Ancak rivayet bakımından hadiste çok zayıftır. Salih bin Beşir el-Mürri çokça ağlayan zahitlerdendir ancak rivayet bakımından hadiste çok zayıftır. Si karavillerden münker ve batıl rivayetlerde bulunmuştur. Eyvah. Derin uygun şarj oluyor. Oha, binden böyle. şarj aleti var. Şey şunu takriben Sen yaz. Ben hallederim. Yok şöyle yapacağız. Nitekim bu rivayette Nitekim bu rivayette de Hişam bin Hasan'dan rivayette tek kalmış. Nitekim bu rivayette de Hişam bin Hasan'dan rivayetinde tek kalmış.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 Yetir inşallah yani yarından fazla vardı. Bunun İbn Amr r.a'dan şahidini Ahmet rivayet etmiştir. Vadesin İbn Amr r.a'dan şahidini Ahmet rivayet etmiştir. Ancak bu da ancak bu da Hasan bin Musa el Uşeyb tire İbn Lihya yoluyla gelmiştir. Ancak bu da Hasan bin Musa el-Uşeyb-Tire İbn-i yoluyla gelmiştir. Hasen'in İbn-i rivayeti ihtilatından sonradır. Hasen'in İbn-i rivayeti ihtilatından sonradır. i̇bn Amr rivayeti muhtemel zayıf olsa da ilk isnat münkerdir. İbn Amr rivayeti muhtemel zayıf olsa da ilk isnat münkerdir. Bundan dolayı iki isnadın birbiriyle takviyesi sahih olmaz. Bundan dolayı iki isnadın birbirini takviyesi sahih olmaz. Şeyh el-Bani bu iki tariki zikrederek birbirini takviye ettiğini söylemiş ve hadisi Es-Sahihada, No. 594 zikretmiştir. Bu şeyh Şeyh Halbani'nin gevşeklik gösterdiği yerlerden birisi. Yok, takviyede başka tarih var. Ama sadece bu iki tarihi getirerek Şeyh Halbani birbirini takviye eder dediği için hata. Zayıf. Önceki zayıf. Evet, Şeyh Elbani bu iki tarihi zikrederek birbirini takviye ettiğini söylemiş ve hadisi es Sahihada No. 594 zikretmiştir. Lakin hadisin Safvan bin Süleym'den mürsel olarak diğer bir şahidini i̇bn Mübarek ez No. 85 rivayet etmiştir. Lakin hadisin Safvan bin Süleym'den mürsel olarak diğer bir şahidini İbnül Mübarek Ez-Zühk'te Nuh 85 rivayet etmiştir. 4. Mahfuz veya maruf olan tarikin şaz veya münker tarikle takviye edilmesi hatası mahfuz veya maruf olan tarikin şaz veya münker tarihte takviye edilmesi hatası. Bu hata muasırlarda yaygındır. Bu hata muasırlarda yaygındır. Bunun sebebi Tariklerde, ravilerin hatalarında her bir tarikin müstakil olarak ele alınmasıdır. Bu hata muhasırlar yaygındır. Bunun sebebi, tariklerde, ravilerin hatalarında her bir tarikin müstakil olarak ele alınmasıdır. Halbuki mahfuz, şazın, maruf ise münkerin mukabilidir. Yani karşıtıdır. Aleykümselam. Halbuki mahfuz, şazın, maruf ise münkerin mukabilidir. Mahfuz veya maruf olan tarik, tercih edilen tariktir. Şaz ve münker ise tercih edilmeyendir. Mahfuz veya maruf olan tarik, tercih edilen tariktir. Şaz ve münker ise tercih edilmeyendir. Tercih edilenin tercih edilmeyeninle takviyesi sahih değildir. <gülüyor> Aleykümselam. <selamlarım. gülüyor> Örnek: Kırmızı İsrağ bin Mansur tire Abdurrahman bin Mehdi, Tire Muaviye, Tire El-Ala bin El-Haris, İshak bin Mansur, Abdurrahman bin Mehdi, Muaviye, El-Ala bin Haris, Tire Zeyd bin Ertat, Tire Cübeyr bin Nüfeyr isnalıyla Mürsel olarak rivayet ediyor. İshak bin Mansur, Abdurrahman bin Mehdi, Muaviye, El-Ala bin El-Haris, Zeyd bin Ertad, Cubeyr bin Nufayr isnadıyla nürsel olarak rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sizler Allah'a, O'nun kendisinden çıkandan daha fazletlisiyle dönemezsiniz. Sizler Allah'a onun kendisinden çıkandan daha fazletlisiyle dönemezsiniz. Burada Kur'an kastediliyor. Yani en fazletli duanın Kur'an olduğu ifade ediyor burada. Buralar Kur'an'ı kastediliyor. Sizin sözünüz mü? Hadis'i verelim. Yani e, ilim-ehli hep bunu Kur'an'ın faziletleri babında evet. ele alıyor. Hadis'in abisi mi söylüyor bunu? He? Rivayetin içinde mi diyorlar? Yok rivayetin içinde değil. <gülüyor> Cübeyr bin Nüfeyr tabiindendir. Bu yüzden Bukhari, خَلْقَ اَفْعَلِ الْإِبَادَّ نُوَ 509 Bu haber mürsel ve inkıtalı olduğu için sahih değildir demiştir. Bukhari bu yüzden halka ifalü İbad'da, bu haber mürsel ve inkıtalı olduğu için sahih değildir demiştir. Bunu hakim ve el esma ve sıfatta beyhaki bunu hakim ve el-esma ve sıfatla beyhaki bey Haki. Seleme bin Şebib, tire. Ahmet bin Hanbel, tire. Abdurrahman bin Mehdi, tire. Muaviye, tire. El-Ala, tire. Zeyd, tire. Cübeyr, tire. Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh isnadıyla muhtasılı olarak rivayet etmiştir. Evet. Seleme bin Şebib tire Ahmet bin Hambel, tire Abdurrahman bin Mehdi tire Muaviye tire El-Ala tire Zeyd tire Cübeyr tire Ebuzer el Refari radiyallahu isnihi ile muttasıl olarak rivayet etmiştir. İlk bakışta muhalefetin her ikisi de sika hafız olan İsa bin Mansur ile Ahmet bin Hanbel arasında olduğu sanılabilir. İlk bakışta muhalefetin yani buradaki muhalefet birisi mürsel olarak rivayet ediyor, birisi muttasız olarak rivayet ediyor. İlk bakışta muhalefetin her ikisi de sika hafız olan İshak bin Mansur ile Ahmet bin Hanbel arasında olduğu sanılabilir. Fakat durum böyle değildir. Hakim ve Beyhakin'in rivayetinde Ahmet bin Hanbel'den rivayet eden Seleme bin Şebib yanılmıştır. Hakim ve Beyhakin'in rivayetinde Ahmet bin Hanbel'den rivayet eden Seleme bin Şebib yanılmıştır. O Sika olsa da bu hadisi mevsul olarak aktarmada muhalefet etmiştir. Çünkü, çünkü Abdullah bin Ahmet es Sunne'de No. 109 ve es sayfa 35 babasından, yani Ahmet bin Ambel'den o da İbni Mehdi'den bu hadisi mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani bu sıkan ziyadesi değil, şahızdır. Bakın. Bunun muhtasıl olarak rivayet edilmesi sıkan ziyadesi değil, şahız. İstinatta şahız. Efendim? Tabi, muhalefet var. Yine Ebu Davud'un merasilinde, No 538, Muhammed bin Yahya bin Faris, Mürsel olarak rivayete mutabat ederek, Abdurrahman bin Mehdi'den rivayet etmiştir. Ebu Davud'un merasilinde, No 538, Muhammed bin Yahya bin Faris, Mürsel olarak rivayete mutabat ederek, Abdurrahman bin Mehdi'den rivayet etmiştir. Beha ki el-esma ve sıfatta Abdullah bin Salih, Muaviye bin Salih yoluyla rivayet etmiştir. Ancak bu isnatta Uhbe bin Amir el-Cuheni radıyallahu anhden rivayet etmiştir. Buhaki el-Esma ve Sıfat'ta Abdullah bin Salih tire Muaviye bin Salih yoluyla rivayet etmiştir. Aleykümselamun. Ancak bu isnatta Uhbe bin Amir el-Cuheni radıyallahu anhden rivayet etmiştir. Abdullah bin Salih çok hata eden bir râvidir. Yani sadık olmakla beraber çok hata eden bir râvidir. Ona bazı hadisler gönderilir, o da bunları gönül rahatlığıyla rivayet ederdi. Ona bazı hadisler gönderilir, o da bunları gönül rahatlığıyla rivayet ederdi. Nitekim çoğunluğa ve hafızlara muhalefet etmiştir. Ve yoktur ki bu rivayetin mahfuz veçi mürsel olanıdır. Mevsul olarak aktarlan ise şaızdır. Hadisin Ebu Umame radıyallahu an’ten de şaydı vardır. Hadisin Ebu Umame radıyallahu an’ten de şaydı vardır. Bunu Ahmet ve Tirmizi, Bekir bin Huneis, tire, Leys bin Ebi Suleym tire, Zeyd bin Ertaat tire Ebu Umame radıyallahu anh, yoluyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmişlerdir. Evet, ve Tirmizi Bekir bin Huneys, Leys bin Ebi Süleym, Zeyd bin Ertat, Ebu Umame radıyallahu anh. Yoluyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmişlerdir. Tirmizi dedi ki, bu hadis gariptir. Yalnızca bu tarikten biliyoruz. Tirmizi dedi ki, bu hadis gariptir. Yalnızca bu tarikten biliyoruz. Pekir bin Huneyz hakkında i̇bn Mübarek eleştiri yapmış. Ömrünün sonlarında ise terk etmiştir. Ömrünün sonlarında ise terk etmiştir. Nitekim bu hadis Zeyd bin Ertat, Tire, Cübeyr yoluyla mürsel olarak rivayet edilmiştir. Aleyküm Peki bu hadis Zeyt bin Ertat tire Kiberiy yoluyla mürsel olarak rivayet edilmiştir. Bu şahit ancak diğer bir münker rivayetiyle gelmiştir. Bu şahit ancak diğer bir münker rivayetiyle gelmiştir. Bekir bin Huney'in zayıflığı şiddetlidir ve o münkerül hadistir. Bekir bin Huneys'in zayıflığı şiddetlidir ve o Münkerül Hadis'tir. Leys bin Ebi Süleym zayıftır. Leys bin Ebi Süleym zayıftır. O da ömrünün sonunda şiddetli ihtilata uğramıştır. O da ömrünün sonunda şiddetli ihtilata uğramıştır. Bu hadisin mahfuz şekli mürsel olanıdır. Bazı muhassırlar hadisin rivayet yollarıyla sahih olduğunu söylemişlerdir. Bazı muhassırlar hadisin rivayet yollarıyla sahih olduğunu söylemişlerdir. Halbuki bu rivayet yollarından mahfuz ile şaz bir aradadır. Halbuki bu rivayet yollarında Mahfuz ile Şaz bir aradadır. Bukhar ve Tirmizi'nin bu hadisi illette bulmaları da sahih ya da hasen olmadığına delalet etmektedir. Mübhem râvilerin rivayetleriyle hadisi takviye hatası Mübhem râvilerin rivayetleriyle hadisi takviye hatası selam, Aleyküm selam ve rahmetullah Hadisin râvilerinden birisi Hadisin ravilerinden birisi bana şeyhlerden bir cemaat tahsis etti veya bazı amcalarımdan ya da ensardan bir cemaat rivayet etti diyerek mübhem bir topluluktan rivayet edebilir. Hadisin ravilerinden biri bana şeyhlerden bir cemaat tahsis etti veya bazı amcalarımdan veya ensardan bir cemaat rivayet etti diyerek mübhem bir topluluktan rivayet edebilir. Bazı ilim ehli bu gibi müphem cemaatten yapılan rivayetleri birbiriyle takviye etme yolunu tutmuşlardır. Bazı ilim ehli bu gibi müphem cemaatten yapılan rivayetleri birbiriyle takviye etme yolunu tutmuşlardır. Böylece, İsnadın diğer ravileri hüccet kimseler ise bu hadisi hasen veya sahih saymışlardır. Böylece isnadın diğer ravileri hüccet kimseler ise bu hadisi hasen veya sahih saymışlardır. O muhas hadisinde bu kategoride örnek verebiliriz. Orta bir şey yok mu? Haris Haris bin Amr Zayıf. O humuslu bir topuktan rivayet ediyor. Şeyh Elban Rahimullah da bu yolu takip etmiştir. Bakınız el Irva, 5 bölü 128. Yani Muazzat isimli diyor Elban'ı geçti de. Şeyh Elban Rahimullah da bu yolu takip etmiştir. Bakınız, El-İrva 5 bölü 128, Es-Sahiha 1230. Es-Sahiha da şöyle demiştir. Kişi Müslüman olduğu zaman toprağına ve malına daha hak sahibidir. Kişi Müslüman olduğu zaman toprağına ve malına daha hak sahibidir. Bunu Ahmet... Eban bin Abdullah el Beceli, Tire, Amcalarım, Tire, Dedeleri Sahır bin Uleyye isnadıyla, Süleymuğullarından bir topluluk diyerek rivayet etmiştir. Ahmet, bunu Ahmet, Eban bin Abdullah el Beceli, Tire, Amcalarım, Tire, Dedeleri Sahır bin Uleyye isnadıyla, Süleyman bir topluluk diyerek rivayet etmiştir. Aleykümselamün aleyküm. Derim ki yani Elbani diyor. Derim ki bu isnad inşallah hasendir. Derim ki bu isnad inşallah hasendir. Eban hakkında ihtilaf edilmiştir. Çoğunluk sika görmüştür. Eban hakkında ihtilaf edilmiştir. Çoğunluk sika görmüştür. Zehebi Hadise Hasendir dedi. İbnacer Saduk hıfsında gevşeklik var dedi. Yani Eban hakkında Zehebi Hadise Hasendir dedi. İbnacer Saduk hıfsında gevşeklik var dedi. Amcalar topluluğunun meçhullüğü sayılarının çokluğu ile giderilir. Elban iddiası. Devam ediyor. Elbani. Ha, elbani. Amcalar topluluğunun meçhullüğü sayılarının çokluğu ile giderilir. Nitekim bunu İbn Hacer'in Et Nitekim bunu İbn Hacer'in Et Tahrib'de makbullerden saydığı amcası Osman bin Ebi Hazim'den rivayet etmiştir. Nitekim bunu İbn Hacer'in Et makbullerden saydığı amcası Osman bin Ebi Hazim'den rivayet etmiştir. Bu yüzden olsa gerek Hafız Fetul Bari'de. Bu yüzden olsa gerek Hafız yani İbn Hacer Fetul Bari'de. Buhari'nin sahihinde Buhari'nin sahihinde bir topluluk darül harbde Müslüman olur da malları ve toprakları varsa bunlar onlarındır başlarına uygun olarak zikretmiştir bir topluluk Darül Harp'te Müslüman olur da malları ve toprakları varsa bunlar onlarındır. Başlığına uygun olarak zikretmiştir. Elbani'nin sözleri burada bitti. <gülüyor> Mübhemin hükmü meçhulü'l-ayn hükmündedir. Nitekim Yana Sika birisi rivayet ettiği şeklindeki mübhem bir tadil de geçerli değildir. Yani onun ismini belirtmediği sürece geçerli değildir. Böylece mübhem bir topluluğun sayı çokluğu takviye etmez. Şayet öyle olsaydı meçhulül aynın meçhulül aynı takviye etmesi gerekirdi. Böyle müphem bir topluluğun sayı çokluğu takviye etmez. Şayet böyle olsaydı meçhulul aynın diğer bir meçhulul aynı takviye etmesi gerekirdi. Doğru olanı hadis imamlarının takip ettikleri yoldur. Doğru olanı hadis imamlarının takip ettikleri yoldur. Bir hadisin rivayetinde meçhul ravi tek kaldığında bunu illetli görürler. Bir hadisin rivayetinde meçhul ravi tek kaldığında bunu illetli görürler. Onlardan hiçbiri meçhul veya bir topluluğun rivayet yollarını takviye edici görmemişlerdir. Altıncı başlığı atın bir sonraki derse bırakalım. Bir sonraki derste 40. ders tamamlanacak inşallah. Altı muhtemel zayıf olan merfu hadisi mevkuf ile takviye hatası. <gülüyor> muhtemel zayıf olan merfu hadisi mevkuf ile takviye hatası. Ma nek Allahümme ve bihamlik ve eşebenle ilahillen teva'tek ilahe illen ve estağfuruke <gülüyor> ve etûb leke. Bedel yapan var mı? Cem soru. Aşağıdaki isnatların <gülüyor> ittisal evet. ve ravilerin adalet ve zabt yönünden incelenmesi. <gülüyor> Halit bin Dinar. Aleykümselamlar. <gülüyor> Evet. Dedi ki, bize Umar bin Cüveyn tahtis etti. Dedi ki, bize Ebu Said tahtis etti. Ee, Halit Bin Liner, Fakrib'de baktım. Ee, İbn-i Mace ve Buhari, Halika'ya Farlibad'de ücreti getirmiş. İbn-i Sadık demiş. Başka bir şey demiyor. tehsib bu Tehsib'e gittim. Ee, Hala Ahmet bin Ander, Halit'e neydi? Halit Halid bin Dinar Şeyhun sikat demiş, ee, Ebu Hatim hadisi yazılır diyor, İbn-i İpan Sıkad da zikretti. Ee, İkmalü teyzebul Kemal'de İbn-i İbn İpan, İbn-i Halfun, Zehebi Sıkad saydı. Ee, Mizli şeyleri arasında e, şeyi saydı, Ebu Harun'un yani bu meyrebin cümeli. Süfyan-ı Sevri ondan rivayet etti. Yani adaletine gelen bir şey yok. Ebu Atem'in hadisi yazılır demesi de İbna'nın sahibi zikretmesi yani şeyi gösteriyor. Saduk. Saduk bir Rabi. Yani hadisi Hasen'den aşağı kalmaz. Yani şey dememek lazım. Değil mi? Böyle hani belli Hüksan'da sıkıntı verilir. Hasen'dir hadisi değil. Evet. Saduk mertebesinde. Saduk. Yani. Herhangi bir şey ceh yok hakkında. Adalet, adalet, adalet. Sahip bile olabilir hatta. Çünkü sikha diyende var Ahmet bin Ambel gibi. Evet. Tefsik ediyor. Ama işte şedid olan muhaddislerde e, tek başına hudçid olmaz. Yani hadisi yazılır, itibar için yazılır demek. Yani mutabihat için yazılır demek. O da müteceditlerden olduğu için bu cer sayılmaz. Umar'a bin Cübeyn Aleyküm selam e, Takripte Hafız bin i Acer, takrib-u metruk diyor e, Hocam şu yalanla itham ediliyor demek değil mi? Ve minhum men kezebehum kezebe. evet. Yalanla itham edildi Şia diyor Takripte evet. e, Tesib-u teslipte yani genelde hocam çok ağır ifadeler var. Ana hani burada Mehmet bir raviyane olarak 15 20 sayabilirim. Şube zaten malum. Tevzik eden yok. Başım kesilse daha iyi diyor. Tevzik eden yok. Ee, bir tek şüphe şuradan var sıkıntı. Hatta e, yalan itamı var. Ama ona yalan vasıfta mı kalır, şeye mi gider? Mesela Hammar, Timzey, Kezzap diyor. Sabah akşam yalan şeyler diyor. Ama muasır onunla. Olsun. Ee, i̇bn Adi e, çok net bir şey anlatıyor. Bunu da İbn-i Abdülveret naklediyor. Senediyle beraber e, şube olması lazım. Yanlış hatırlamıştım. Şube Rahimeoğlu'nun yanına giriyor. Bize diyor Ebu Said'ten ne yaptın? Hani ne şey yaptın bize naklet diyor. Bunun nisbesi El Abdi değil mi? El Abdi. Yani. Ebu Harun El Abdi yani. İşte şey Bu Ebu Harun El Abdi diye bilinir Umar bin Cüvey. Evet. Yani o künye ile daha meşhur. Ee, ne naklettin diyor. Elinde sayfeler var onu veriyor. Ona bakıyor. Osman radıyallahu anh atılmış. İşte o Allah'a karşı kafir oldu falan tarzı bir şey var. Bu kitap ne diyor? Bu haktır, Said'tir diyor. Yani yalıncı diyebiliriz onu, Ama e, kendisinde şey rivayet, rivayet ediyor. Yok tamam, bunlara ilgili bir sıkıntı yok. Ha, şey, şeyi soracaktım hocam. İbn-i şöyle bir şey söylüyor. E, hadisi yazılmaz, <gülüyor> zayıfdır diyor ama illa cehdil tacub diyor. Yani onun şaşırtıcı hallerini ortaya sermek için ancak. Ben onun şeyi sandım. hani çok acayip tarihler denilirsen falan yok. Şey olmadım. Yani metruk bir abi. Hiçbir şekilde ücret olmaz. Evet. E bu sayede Hoca zaten malum. Ee, Ebu Muaviye Eddarir, değil mi? Fevzi abinin dediği gibi şey yanlış yazıyor Şamiye'de. Rakam yanlış. Vefat e, doğum tarihi, lakabda sıkıntı yok. Rakam yanlış Hayır, rakam. Vefat, tarihi çünkü ya yine ihtilaf da var doğumunda ama biri 95 diyor, biri 113. O aralıkta dönüyor en büyük ihtilaf hatırladığım kadarıyla. Ama 214 falan yazıyor. Gün değil mi? evet. Ee, takripte... Şurada bir şey kaldı. Onun sıkalığında bir sorun yok Ebu Muaviyyettar'ın. Sadece telis mertebesi hangi mertebe? Şimdi şey soracaktım hocam ben, o, sabahtan beri o aklımda unuttum. ne ee, şey diyor, bir de İbn-i Avn, bunu e, kimle adlı ediyor? İbn-i Meddini an Yahya bin Said, şube onu zayıf saydı. Ve mazale İbn-i yer yervi anhu hatta mata. Ölene kadar onlar rivayet etmeye devam etti. Evet, rivayet etmiş olması tefsik manasına gelmez. Bir de şey Darıkutni. Darıkutni ne diyor bunun hakkında? Evet, ha şey hocam Süfyan Servi ondan rivayet ediyor. rivayeti var. Süfyan Serviler rivayetlerine bir de hemada diyor bir yerde İtibar edilir diyor. Edilir mi Medyuptur abi? Evet. Yalanla da itibar ediliyor. Darıkutni niye denir ettiyor? Muhtemelen aslı olan rivayetler olmasından dolayı zaten itibar edilir demesi tek başına hocet olacağı manasında değil. Yani itibar, mutabat ve şahit gelirse demek. Yani makbul tabiri gibi. Onda sıkıntı yok onu anladım ama o da gelir mi yani? Hani bu dersleri de şey yaptık ya mesela. Hani çok şiddetli zahit bir Sadece mesela bazı raviler aklına bu tip kayıtlar konmuş. Mesela falan rivayet ederse veya falandan rivayet ederse diye bu tip bazı rivayetler hakkında var. Mesela çok şiddetli zayıf bir rivayette işte mesela meçhullayan rivayet var tepede. Ondan alakası olmayan aşağı bir yerde iki kişinin işitmesi. O delil getirilir mi? Tam maksadını anlamadım. Yani çok şiddetli zayıf bir tarih var. O tarihte zayıflığın olmadığı başka bir bölgeden bir meseleyi delil getiriyor. Yani dokuz ravi var mesela birbirinden eşitmiş ikinci ravi meçhullayın. Onunla alakasız yedinci ve 8 ravi'nin birbiriyle işitmesini bak bu bundan işitmiş diye delil getirebilir miyiz? O tarihte, o istedim Tabii ki aşağıdaysa yani o aşağıda aşağıdaysa gelir tabii ki. İşitmeyi ispat etme açısından. Evet, evet. yani i̇şitmeyi ispat de buna delil gelir. Ama buna şahit mutabakat denmez dedi. Bu Yok, bu şey. sadece e, ravinin şeyhinden işitip işitmedi yani tebliğ olayı, irsal olayı, intikal olayı bunun izalesi için. O işla alakalı. Sinan alakalı. Şey hocam, bu mavi dair hakkında e, bir büyük bir cerh yok. Bir cerh şey, var mı? Var. Bir cerh. Ne? bir ciyelik var. Müjde'ye de kitağmı var. hocası bildiğim kadarıyla Ebu Hanife'nin de hocalarında. Ee, şey diye, Ameş'te rivayetinde hiçbir sıkıntı yok zaten. Çünkü evet. e, Takripte bile takribde bile Hacer ahvazun nası li hadis Hemen. el Ameş diye. Evet. Ee, sonra Zeheb'i de ahvazun sıkat fil diye. Kâhân-ı Mürciyesi <gülüyor> ee, Tehsib-i Tehsib'de i̇bn soruyorlar Şube ve Süfyan'dan sonra Ameş'in ashabının en sağlamı diyor Yahya'yı bin-i Mayn Yani Ameş'te rivayetinde bir sıkıntı yok Bidat'ı da ondan rivayet yapmayı engelleyen bir derecede değil Değil. Onun e, suçlandığı mürcilik zaten fukâ mürciyesi denilen e, türden kişi liste e, olmadığı sürece yani daha iyilerinden davetçilerinden olmadığı sürece rivayeti kabul edilir. O tabakada hocam çok var değil mi? Tabi o tabakada mesela şialıkla itham edilenler e, Ali radiyallahu anh'ı Osman radiyallahu anh'dan üstün görenler. Fuka mürciyesi de imanın artması, eksilmesi işte amellerin imandan sayılması gibi meselelerdeki e, ihtilaflardan kaynaklı ithamlar. En düşük şeyi müteşeddet olan İbn-i Yaraqî Rasyolü'ye, salık duyuyordu. O da sık olduğunu gösterir zaten. Peki ted tedlisin kaçıncı mertebesi? İki. İki. Sen kaç tezde Sen de iki tezde etmiştin. Yani Süfyan'dan mertebesi. Değil Evet de bu hocam tabakalandırma da imnacer mi baz alalım? Hacı hani teblis tabakası diye şey tabakası yok. Yani illaki imnacer baz alınacak diye bir kaydı yok tabii ki. Ama bu konuda eser yazanlar mesela e, çok fazla bir eser yok bu konuda. Bir eee Alaeyn'in cami tahsilinde bir derecelendirme var. Bir imnacerin el-ihtibat da var bir de Hammad el Ensari'nin daha kapsamlı. Yani Hammad el Ensari'ninki daha müteahhir olduğu için hem i̇bn hem e, Nacer'inkini hem değerlendirmiş. O yüzden Hammad el Ensari'nin kitabı bu konuda çok önemli. Yani değerlendirmeleri de yapıyor. Bir sonuca da varıyor. Hammad el Ensari'nin kitabı önemli yani bu konuda. Başka yok değil mi? İki soru güzeldi hocam. Burada sen ver bakayım. Şey. Yok hocam. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Bu şeyle Münker demiştiniz. Elbani'nin Münker'le şeyi takviye ediyor diye bir hadis söylemiş. Şeylerin Duvardaki samimiyet şeyle, kafir olma şeyle. Bu da bu hadise Münker Münker'le şazı takviye ediyor demişler. Şiri O e, şiddetli tetni zayıfla hmm. takviye. Ha. Münker şey e, nasıl olmuyorlar bahse? Onunker örnek değil ki münker sonraki şeyde geldi. Sonraki maddede geldi. Mesela şaz bir münkerin takviyede kullanılmaz. Mesela bir hadis, orada örneğini verdiğimiz şey e, bunun mahfuz tarihlerinde, hadis aslında Mürsel. Selamünaleyküm. Aleyküm selamünaleyküm. Ama Şaz olan tarikte mesela Seleme bin Şerib e, Sikallara evet. muhalefet ederek bunu mevsul olarak rivayet ediyor. Mesela rivayet Cübeyr bin Nüfeyr'den gelmiş olmasına rağmen evet. e, Mürsel olarak gelmesine rağmen evet. Seleme bin Şerib burada Ebu Zer radiyallahu anh'ı da isnada katıyor. Mutasıl hale getiriyor isnadı. Bu isnatta şazdır. Çünkü Selam Evin Şebib bunu Ahmet bin Hanbel'den rivayet etmiş. Fakat Ahmet bin Hanbel'den rivayet eden başkaları, mesela Abdullah bin Ahmet bunu mürsel olarak Cübeyir bin Nüfev'den rivayet ediyor. Yine bir başkası daha, başka bir isim daha zikrettik. O da Ahmet bin Hanber'in hocası Abdurrahman bin Mehdi yoluyla Cübeyr bin Nüfeyr'den mürsel olarak rivayet ediyor. Yani Seleme bin Şebibten yukarıda hiç kimse e, bilinen, malum bir hadis olmasına rağmen bunu muhtasız olarak rivayet etmiyorlar. Sadece Seleme bin Şebib burada muhalefet ediyor. Bu şazdır. Şimdi şaz olan bu tariki işte İshak bin Mansur, Cübeyr bin Nüfeyr'den hani mürsel rivayet ediyor ya, sanki farklı bir tarikmiş gibi diğerine takviye getirmesi hatadır. Çünkü burada birisi tercih edilir, birisi tercih edilmez. Tercih edilen burada mahfuz, diğer de anlaşılacağı üzere mahfuz olan bu mürsel bir rivayet. Fakat Selam Ebn Şebib'in getirdiği aynı tarihten e, yine hepsi e, işte Muaviye, Ala bin el-Haris, o işte Zeyd bin Ertat, o Cübeyr bin Nürfer diyerek hepsi aynı tarihten getiriyor. Selam Ebn Şebib buraya bir de Ebu Zer'e ekliyor bir hata sonucu. Sen bu Ebu Zer'den de gelmiş, işte Cübeyr bin Nüfer'den de Mürsel olarak gelmiş, işte Mürsel bir tarik. bu tarikle ile kapatırız olmaz. Yani bu birbirini etmez. Mürsel, bay, takviye etmez. Yani yüzden mülkere takviye diye söylenmemiş miydi? Yani bu hadis mülkere olduğu halde... Notları anladın. Mürsel bir takviye Kim İki Mürsel'i takviye ediyor. Tamam, o geçen terste. Bir notlarını bir açsana. Hocam defter yaramıyor. Yani. Yok, bugünkü derstim. Elvan'ın mülkeri getirmişleriz de, ben orada mülkerliği bir şeye bağladım ancak. Yani hani sizden biriniz beddua etmesin, Allah'ın duaları kabul edeceği bir saate gelir, acaba ondan mı mülker denmiş diye. Minkülülayn veya mestur ağabeyin rivayetinde verir. Bugün yazdığımız <gülüyor> maddeler, Şaz ve Masum Mahfuz rivayetleri. Şah. Yok Münker, Münker rivayetin takviyesi. Münkerle takviye. Münkerle takviye değil, şiddetli zayıfla takviye diyelim. Münker rivayetlerin şeyi mi takviyesi? Ha, Münker rivayette şahzın takviyesi miydi? diye? Münkerle şahz takviye olmaz. Şah ve şahz ve mahkum rivayetler. <gülüyor> Mahfuz ve maruf tarihlerin şaz ve münker tariklerle takviyesi. Bir önceki Öyle şey evet, başımıza. <gülüyor> ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben diyorum ki ben yani münker niye münker buna şey oldu. Ben ya Biz burada münker var. olarak bir tek yani şaz olarak bir tek isnad olarak şaz olanı örnek verdik. Rabilerden mesela Münkerül Hadis Salih el Mürrri var mesela Münkerül Hadis. Ama ben dedim. Metro. Şey yani bu şey hadisiydi. Elbani derin getiriyor diye eleştirilmişti. E, i̇ki iki şiddetli zayıfı yani bir muhtemel zayıfı şiddetli bir zayıf tarikle destekliyor orada. İşte yani Şu şey hadisini sana dua hadisini. Şiddetli zayıfla da münkerlik. Şey İsmail bana doktor versene Hadi sen şey mi mahfuz veya maruf ne, şey, Bak, bir... hakkında olan tavsiyenin dua hakkın olan hadis vardı ya. Bir. Gafil olarak dua etmesin. 2. veya ikinci maddenin örneği. Ben evet, Allah kabul edeceğine dair he. He. Da he. bir şey okuyamazsanız hocam Ya oku. Ha dua et. He onun devamı. Devam et. Bir terimiz ve Hakim İslam'da Salih el-Mürri var Salih el-Mürri Hişam bin Uşeyin, Uşeyin mi? Hasan Hasan bin Hişam bin Hasan'dan Hişam bin Hasan Muhammed bin Sirin Ebu e, Reyr Salih el-Mürri Metruh Yani şiddetli zayıf Yani bu takrihe olmaz Sonra Abdullah bin Amr'dan bir tarih geliyor O da Muhtemel bir zayıf. İslam'da işte Musa, Hasan bin Musa el Uşeyb, e, İbn-i Lehiya'dan rivayet ediyor. Hasan bin Musa da ancak sonra sonuçtiği işte, için i̇bn Lehiya'dan. O şey, e, muhtemel bir zayıflık. Bu muhtemel zayıfla şiddetli zayıf takviye olmaz. Elbani bunun hasen olduğuna, tariklerin toplamına hasen olduğuna hükmetmekte burada hata ediyor. Ama şayet şu Safan bin Süleyman gelen diğer mürsel tariki Elbani getirseydi aklı olacaktı. Yani hadis hasen. Fakat o tarikten bahsetmeksizin iki tariki e, takviye ediyor Şeyh Haybani. Bunlar mümkerdir diyor. Bunlar dolayı iki tarikten birbiriyle takviyesiz sayı olmaz. İşte şey. Ravi aklında mı? Ha ravi. İşte onu soracaktım. Ravi'nin mümkerdiği mi? Onu Hı. soracaktım. Evet. Yani yoksa <gülüyor> bu hadisin, metninin başka bir hadise mümkerdiğinin değil? Değil. Evet. Mesela hocam hadis uyduran bir ravi. Evet hadisenin en başında geliyor, ilk hadisi söyleyeyim. Oraya rivayetten hiçbir şekilde istifade verildi Yani ilk ravisi. Evet. Tabii. Yani işitme ispatı için var mı? Yok. Yani şimdi işitmenin ispatında diyelim. Şimdi sen Ali'den rivayet etmişsin. Ali falandan rivayet etmiş. Sen kendisinden rivayette bulunduğun Ali zayıf diyelim. İkinci Ali zayıf. Ee, şu yukarıda Ali e, İsmail'den rivayet ediyor. İsmail Mesut'tan rivayet ediyor. Burada İsmail diyor ki haddesena Mesut diyor. Evet. Halbuki İsmail'in Mesut'tan işittiği bilinmiyor. Sadece bu tarifle biliyorsun bu işitmeyi. Buradaki Ali zayıf olduğu için bu ıspat olmaz. Ama aşağıya, zaman... Ama aşağıya baktığın zaman eğer sen mesela ee, İsmail'den rivayet ediyorsun. Sonra yukarıdaki zayıfsa o önemli değil. Önemli olan senin işittiğini ispat etmek burada. Aşağıdakinde sorun yok. Zayıftan yukarıdaki. Tabii. Zayıftan yukarıdaki. İsmail'da yukarı derken ne kast edilir? Yani buradan neyi baz aldığına bakar. Yani ikravisi derken mesela e, sahabeyi mi kast ediyor yoksa şş, kendi şeyhini mi kast ediyor derken? Yani, yukarıda inebilir, aşağıya. Mesela Hadisin başında deniliyor mesela veya hadisin isnadın başında. başında. sonunda bundan nakas dediği. Yani göreceli işte. Başıyla şeyhi yani kastedilir. Pek şey yapamadım bunu da. Mesela siz de siz konuşsuzken neyi kastediyor? Ya ikisi de olabilir. Yani bu zaten karışıklığa mal vermez. Yani isnad sikreliği zaman işte yani isnadın başında işte raviler biraz tanıyınca o zaman sizin dediğiniz başın sorunu o zaman gideriz. E, sahabe mesela yani başı dediğiniz zaman sahabe. Yani eğer sahabeyi kastediyorsan sahabe malumdur zaten veya tabi malumdur. Sonrakiler belki bilinmeyebilir. İşte sahabe isim aşinalarımız çok oldu da sonrakiler de mesela tabiyi kasteder denil olmayabilir. Veya sadece mesela siz Mesela yani yedi isnatlı, siz üç tane isnatı değerlendiriyorsunuz aradaki. Orada başı deyince neye bastırıyorsunuz? Mesela buradaki baş ifadesi, e, Muhaddis'in kullandığı mana neyse. Mesela Müsned diyorsun. Ahmet bin Amber Müsned diyor kitabına. Müsned de e, ilk ravileri yani sahabilerin müsnedi. Ama taberani mucem diyor. İlk şeyhlerini göre, göre şey yapıyor. Evet. <gülüyor> <Bilen> Saat <gülüyor> mi? Tamam, evet.